Suratul Rahman Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ar-Rahman O Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti Kaleqal <gülüyor> İnsanı yarattı Ona beyanı açıkça anlatmayı öğretti güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir gövdesiz olan yerde biten bitkilerde ağaçlarda Allah'a secde ederler göğe gelince onu yükseltti ve mizanı umun kainatta Adalet ve dengeyi koydun. Allah <gülüyor> mizan. Ta ki tartıda haddi aşmayın. <gülüyor> ve tartmayı adaletle doğru yapın. Hem tartıda eksiklik etmeyin. <gülüyor> Yere gelince onu mahlukat için alçattı. ...yaşamaya elverişli bir şekilde döşedir. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. ''Fe bi'eyyâlâi rabbikuma tükezzibân'' Ey insanlar ve cinler o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz O insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balcıktan yarattı canlı cinlerin babasını ise ateşin dumansız alevinden yarattı. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O, yaz ve kış için farklı farklı olan iki doğunun Rabbi, ve iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Ama aralarında bir engel vardır birbirlerine tecavüz etmezler karışmazlar şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz o ikisinden inci ve mercan çıkar şimdi ...Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler O'nundur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O'nun, o yerin üzerindeki herkes ve her şey fanidir. Ancak celal, azamet ve kahır ve ikram sahibi Rabbinin veçhi, Zatı ve onun rızası için olan şeyler baki kalır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerdeki varsa ihtiyaçlarını ondan ister. O her gün her an bir iştedir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey insanlar ve cinler! Yakında size hesabınızı görmek için yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ya cinni vel vel Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarından geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, hadi geçin gidin. Halbuki bir kuvvet olmadıkça çıkıp gidemezsiniz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize ateşten dumansız bir alev, ...ve alevsiz bir duman gönderilir de kurtulamazsınız. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Artık o zaman gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıp kırmızı bir gül haline gelir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün insana da Cine de günahı sorulmaz. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarıyla yüzlerinin karanlığıyla tanınır derhal perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır da cehenneme atılıverirler. Rabbeyi alâ'ı Rabbi, halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Hâzi cehennemullezî yukezzibu bihâ'l mücrimûn. Yudûfûne beyne ve beyne hâminîn. O cehennemdir ki günahkarlar onu yalanlarlar. O gün onunla o cehennem ile kaynar su arasında dolaşır dururlar. ''Fe Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? وَلِمَنْ Hesap vermek üzere Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimse için Allah'a yakın kılınmış kullar olan Sabikun için Adın ve Naim olarak iki cennet vardır. فَبِعَيْذِ Öyleyse Rabbiniz'in nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O her iki cennette dallar, çeşit çeşit meyveli ağaçlar sahibidirler. Şimdi Rabbiniz'in nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akan iki pınar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her meyveden çifter, çifter çifter çeşitler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar o gün, asarları kalın Adas'tan, Döşekler üzerinde yaslanan kimselerdir. İki cennetinde olgunlaşmış meyveleri kendilerine yakındır. Toplaması kolaydır. <gülüyor> Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? <gülüyor> Onlar da kocalarından başkasına bakmayan kadınlar vardır ki bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Bu ikisinden başka amel defterleri sağ eline verilen ashab Yemin için Firdez ...ve meva olarak iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onun her ikisi de yemyeşildirler. yeşildirler. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinden de fışkıran iki pınar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her nevi emsalik görünmemiş meyve, hurma ve nar vardır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlar da o cennetlerde hayırlı iyi huylu güzel hanımlar vardır o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz inciden çadırlar cibinlikler içinde perdelenmiş huriler Şimdi rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz Onlardan kocalarından önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Şimdi Rabbiniz'in nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Onlar yeşil yastıklara ve harikulade Güzel döşeklere yaslanmış kimselerdir. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Celal, azamet ve kahır ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir?